O zaman diriksel manyetizma üzerinde yaptığı eski çalışmalar gelmişti usuna. Kendi bulduğu ve eritrit adını verdiği kırmızı bir tözü anımsamıştı. Bu töz, toplu iğne başı oylumunda yutulduğu zaman yayılarak bir insanın tüm dokularını, kendisini gerçek bir canlı pile dönüştürecek ölçüde elektriklendirmekteydi. Bedende toplanmış her türlü elektriğin yoğunlaşmasını sağlamak için sindirimden sonra deneyin yüzünü üzerinde birkaç havalandırma deliği açılmış özel bir maden boru geniş bölümüne sokmak yetiyordu. Hemen arkasından basit bir dokunmayla koninin ucu akımı yaratabiliyor ya da motoru çalıştırabiliyordu. Buluş hiçbir uygulamaya el vermediğinden Üstad çabucak bırakmış ama Eritrit'in formülünü saklamayı da unutmamıştı. Onu bundan böyle yeni araştırmalarında kullanmayı düşünüyordu. Gerçekten de diriksel manyetizma bir tür yapay diriltmeyi amaçlayan yarı dirimsel bir deneyi gerçekleştirmeye çok elverişli görünmekteydi. Ama o zamana değin en güçlü pillerin sağladığı yüz tepilerinin yetersizliği yalnızca yüksek dozda bir eritritin etkili olabileceğini kanıtlamaktaydı. Ancak kırmızı ilacın aşırı ölçüde alınması önemli tehlikelere yol açacaktı. Deney ancak bir hayvan üzerinde yapılabilirdi. Kantorel Kong Dekle'nin solunum suyunda devinmeyi kendi başına nasıl kolaylıkla öğrendiğini anımsayarak kedinin aklından ve tartışma götürmez yeteneklerinden herhangi bir hızlı yetiştirimde yararlanmak istemişti. Ama herhangi bir denemeye girişmeden önce gereğinden fazla güçlü elektriklendirme yetileriyle ister istemez izlenen amaca zarar verebilecek birçok karşı akımlar yaratabilecek kalın ak kürkü ortadan kaldırmak gerekirdi. Hayvanın her yanına sürülen çok etken bir yapışkan madde tüm tüyleri kesin ve acısız bir biçimde dökmüştü. Usta daha sonra istenen madenden kedinin ağzına tam olarak uyan bir boru yapmıştı. Hayvana aynı zamanda görme olanağını da sağlayan şurada burada açılmış birkaç delik her zaman yeni bir oksijenin dolaştığı koninin içinde Aquamisans'ın sürekli gidiş gelişini kolaylaştırıyordu. Bundan böyle pembe ve tuhaf bir görünüşe bürünmüş olan Kong Deklen ağzı maden boruyla sarılmış olarak yeniden büyük elmasın içine daldırılmıştı. Kantorel şimdilik tek eritrik atomu bile vermeden sabırla Connie'nin ucuyla Danton'un beynine dokunmaya alıştırmıştı onu. Bir iki ayak devinisiyle kolaylıkla iki su arasında kalan siyam kedisi kendisinden isteneni çabucak anlamış kısa bir sürede dokunumu öyle bir incelikle gerçekleştirmesini becermişti ki incecik bir telle asılmış olan baş neredeyse en ufak bir dalgalanmaya uğramıyordu. Üstat ona borudan tek başına ön ayakları yardımıyla kurtulmayı sonra ucu peteklerden birinin iç yüzüne yönelirken burnunu içine sokarak yeniden almayı da öğretmişti. Bu değişik sonuçların sağlanmasından sonra kantorel yeterince eritrit hazırlamıştı. Ama tözü eskisi gibi çok parçalara ayıracak yerde kocaman haplar yapmıştı. Böylece eski doz 100 katına çıktığından Kong dekleni büyük tehlikeler beklemekteydi. Üstat önlemli davranarak ilk inciyi parçalara ayırmış, önce çok küçük parçalar verip sonra payı artırarak hayvana gittikçe gelişen bir alıştırma uygulamıştı. Kedi ilk kez tam bir hap yuttuğu zaman kantorel onu ışınlar saçan akvaryuma daldırmış sonra eritrite etkisini göstermesi için birkaç dakika verip belirli bir buyruk işareti yapmıştı. Kusursuz bir biçimde yetişmiş olan Kong Deklen hemen dibe gidip boruyu burnuna takmış sonra Danton'un beynine doğru yüzüp maden uzantının ucuyla usulca dokunmuştu. Usta sevinç içinde umudunun tümüyle gerçekleştiğini görmüştü. Konin'in yaydığı güçlü diriksel manyetizmanın etkisi altında yüz kasları titremiş, et kılıflarından yoksun dudaklar açıkça oynamış, güçlü bir biçimde yankılaşımdan yoksun bir yığın sözcük söylemişti. Kantorel sağırların aygıtını kullanarak birçok heceyi eklemlenim aracılığıyla anlamayı başarmıştı. O zaman bağıntısız biçimde birbirini izleyen ya da kimi zaman görülmedik bir ısrarla sonuna dek yinelenen karmaşık söylem parçaları elde etmişti. Böyle bir başarı karşısında Kantorel'in gözleri kamaşmıştı. Kediyi önceden suya daldırıp arada gelişe güzel atılmış bir eritrit parçasını kaptıktan sonra suyun içinde yutmaya alıştırarak deneye değişik aralıklarla yeniden başlamıştı. Usta Aquamisans'ın yeni bir kullanımını düşlerken, büyük elmasın içinde çevreye yoğun bir biçimde yayılmış oksijenin bir bölümünün yavaş yavaş toplanacağı birer karşılıklı cep etkisiyle kendi başlarına yüzeye yükselip sonra toplanmış gazın birdenbire boşalmasıyla dibe dek inebilecek özellikte bir dizi deney bebeği yapmayı düşünmüştü. Her su bebeğine uydurulmuş ince bir mekanizma, bir devinim ya da herhangi bir olgu ya da ufacık hava kabarcıklarıyla yazılacak tipik ve kısa bir tümce doğurmak üzere oksijenin birden boşalmasıyla devinecekti. Kantorel, belleğini araştırarak kendisine gerçekleştirilmesi ilginç konular sağlayabilecek değişik şeyler seçmişti. 1. Büyük İskender'in Flavius Arianus'ca anlatılan bir serüveni 331'de Babil'den Utku'ya ulaşmış olarak geçişi sırasında İskender, Satrap Seodir'in elinde bulunan yeşil tüylü, kocaman, görkemli bir kuşu çok beğenmişti. Satrap ayağı duvara takılı uzun, yaldızlı bir ipe bağlı olarak hep yanında odasında tutmaktaydı bu kuşu. Kral eşsiz uçucuyu onun elinden almış ve çok iyi bildiği Aznoryus adını da değiştirmemişti. Henüz bir delikanlı olan genç köle Guzil özel olarak kuşun hizmetine verilmiş, ona gönülden yem vermiş ve bakmıştı. Kısa bir süre sonra düşmanlarını yenmiş ordunun Susada konaklaması sırasında hayvan görkemli tüylerinin dekoratif etkisini çok beğenen İskender'in odasına yerleştirilmişti. Yaldızlı ipin ucu kral yatağının yakınında duvara bağlanmış, böylece Aznorius bütün gün odada kösteğinin kendisine tanıdığı sınırlar içinde dolaşıp durduktan sonra gece efendinin birkaç adım ötesinde bir tünekte uyumaktaydı. Bununla birlikte kuş duyarsız ve soğuktu, krala hiç sevgi göstermiyor, o da kendisine yalnızca göz kamaştırıcı güzelliği için alıkoyuyordu. Bu sırada İskender'in çevresine aldığı Pers önderler arasında Bruses adında biri vardı. Yeni efendisine iki yüzlü bağlılık gösterilerinde bulunmakla birlikte ondan derinden derine nefret etmekteydi ses yurtseverlik tutkusuyla işgalcinin utkulu ilerleyişini kendisinin ancak dolaylı bir biçimde katılacağı bir öldürmeyle durdurmak amacıyla İskender'in hizmetlilerinden birini elde etmeyi düşünmekteydi. Aznoryus'un yanındaki görevi nedeniyle her saatte kral odasına serbestçe girip çıkan Guzil'i kestirdi gözüne. Genç köleye, Asya'yı ezen adamı ortadan kaldıracak olursa kendisini iyice zengin edeceğine söz verdi. Guzil pazarlığı kabul ettikten sonra ödülünü kendini tehlikeye atmadan kazanmanın bir yolunu aramıştı. Delikanlı sürekli onunla uğraştığı bunca günden beri çok yumuşak başlı olan Aznoryus'un her türlü eğitime çok yetenekli olduğunu fark etmişti. Kuşu İskender'i öldürmeye götürecek bir eğitim taslağı tasarlamıştı. Böylece kralın ölümü kimseye yüklenmeyecekti. Huzil hükümdar odasında yalnız kaldığı her seferde kralın yatağına yatmış ve Aznoryos'u kendi başına gagasını kullanarak ayağına bağlı yaldızlı iple bir ilmek yapmaya sabırla alıştırmıştı. Yumuşak başlı hayvan bu zor işi yapmasını öğrenince köle hep uzanmış olarak birçok ders boyunca bir ucunu boynuna öbür ucunu başının tepesine yerleştirerek yüzünü bu kocaman halkayla çevrelemeye alıştırmıştı. Sonra uyuyan kişinin değişik dönüşlerine öykünerek ona saçlarla yastık arasına girmek için yeterince ince olan tehlikeli altın ipi yavaş yavaş ensenin altına kaydırma yolunda her fırsatı yakalamayı öğretmişti. İskender bilindiği gibi hiç rahat uyuyamazdı. Bu da zamanı gelince Asnoryus'un işini kolaylaştıracaktı. Guzil, giriştiği eğitimin bu evresine gelince kendi boğulmasını önlemek için korkunç gerdanlığa iki eliyle yapışarak kuşu birden uygun yöne kaçıp sonra kocaman kanatlarının tüm gücünü kullanarak ipi çekmeye alıştırmıştı. Asnoryus'un tüyler ürpertici kanat açılımının yansıttığı olağan dışı güç göz önüne alınınca, yöntem uygulamaya konulunca şaşmaz bir biçimde İskender'in hemen ölmesiyle sonuçlanacaktı. Üstelik her şeyde atlet Virlas'ın her gece bitişik odada kralın rahat etmesini sağlamak için uyanık bekleyen yenilmez ve sadık savunucunun varlığının zorunlu kıldığı sessizlik koşulları içinde geçecekti. Guzil ipin direncine kesinlikle güvenmekteydi. Telekleri alabildiğine güçlü uçucunun her türlü kaçışını önlemek için çok sağlam örülmüştü. Her şey kıvamını bulunca genç köle tasarısını hemen gerçekleştirmeye girişmişti. Yalnızca yatmış bir adam görmek bile Asnorius için bir eylem belirtkesi olsun diye alıştırmanın başından beri her seferinde yatağa uzanmıştı bile bile. O zamana değin kuşa verilen görevin eksiksiz bir biçimde de olsa gerçekleştirilmesinden korkması gerekmemişti. Kuş tüm gece boyunca derin bir biçimde uyuyordu her zaman. Delikanlı istenen tarihte yatağında uyuyan İskender'i görünce gizlice hazırlanmış tasarılara göre davranacağından hiç kuşku duymadan ona uyanık kalması için bir ilaç vermekle yetinmişti. Daha sonra saptandığı üzere her şey Guzil'in öngörüleri doğrultusunda gerçekleşmişti. Kralın uykuya ilk dalışı sırasında Asnorius ilmeğini ustalıkla yapmış, İskender'in boynuna geçirmeyi başarmış, kanat çırpıp, İpi var gücüyle çekerek hızını da tam istenen biçimde almıştı. Ama İskender bir can çekişmesi sırayışı içinde bilinçsizce elinin tersiyle yakındaki bir maden kupaya vurmuş, her gece hazırlanan bir içkiyle hala dolu olan kupada çarpma sonucu çınıltılı bir ses çıkarmıştı. Adetvirlas hemen odaya atılmış, bir gece lambasıyla hafifçe aydınlatılmış odada, kralın morarmış yüzünü görmüş, kolları ve ayakları son bir çırpınmayla bükülmekteydi. Dost doğru Asnorius'un üzerine atılmış, çabucak onu dizginlemiş, sonra da İskender'i boğmakta olan ölümcül düğümü güçlü parmaklarıyla gevşetmişti. Hemen arkadan da etkin bakımlara girişilmişti. Bir soruşturma böyle bir oyunun inceliklerini kuşa tek başına öğretmiş olan Guzil'in tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Köle sorularla sıkıştırılınca açıklamalarda bulunmuş, kıyanın kışkırtıcısının adını da vermişti. Ama öldürme girişiminin başarısızlığını öğrendikten sonra Brusses hiç iz bırakmadan hemen kaçıp gitmişti.